Hallerci şey misali fişirildi mi varak için imyan Allah la ilaha illahu peygambere zahir oldu. Hani Şeçerin isteği yok. var mı yok? Şeçerin iradesi var mı yok? Hak oradan tecelli etti Musa ya. Evet. onun gibi. Hallerci yunda isteği şey iradesi. Evet. Hak oradan zahir oldu. Hallerci nasılsa müsüz çünkü peygambere karşı. Evet. Onun üzerine şeriat kuzeye başı uyardı. Miras ders yapıyor musun Hallercin sur? Demiş ki <gülüyor> Himmeti kıt demiş. Allah'ın da de, Resul-i Ekrem'in demiş o kadar büyük bir kıyı var ki fakat himmeti kıt demiş. İbadillah-i Salih'in kaydını koydu demiş. İbadillah deseydi eğer, Esselamu Aleyna ve Alâ İbadillah deseydi Salih'in koymasaydı, koymasaydı demiş. Cehennem demiş, olur demiş, ama demiş peygamberi şeyi kıt meruvveti, Salih'in kaydını koydu demiş. Onun üzerine o gece Cenab-ı Peygamber diyor. Sen demiş bir hakkı konuşuyorsun? Demiş. Aman ya Resulallah, hata mısın? Melek bana kapat. Sen bilmiyor musun demiş enbiyanın ve evliyanın kelamı kendi kelamı değildir. Hakkın kelamı ondan zahir olur demiş. Ve vayantik ve havadır diyor. Ben söylemedim ki hak söyledi benim ağzımdan demiş ibadillahiz salih'in kaydını demiş. Sen bunun farkını giydin. Senin ağzından böyle ağzının isteyen olmadığında bir söz zubur edecek ve o sözler malı senin kafana vuracaklar. Buna bedeli olacakmış. Onun üzerine el hak diye çıkıyor ortaya. E, Batılı mısın herif? Halbuki bu mesele durumu yaşıyorsun değil ki mesela El cennet hakum ve nara hakum ve suale hakum ve sıfat hakkı eğer ilah manasını alırsa hak kelimelerini, hakkı edapsını bunları da hak olması var, ilah olması lazım. Diyor. O demek değil ki sıfat da hak. Ben Allah demiyor, ben Allah demiyor ki halleş enel hak diyor, sıfat söylüyor. Günaydın Bahadır diyelim demişler. Ya ne söyledi Enel hak diyor halleş dedi Enel bahtul desin diyor.